san yöneten İbrahim Sadri. Burası dünya. Cümbür cemaat yaşıyoruz biz burada. Burası dünya. Ne ararsan var burada Buyurun hoşgeldiniz Acaba ne arzu ederdiniz Bir miktar petrol krizi Ya da küçük şaplı bir ihtilal ister miydiniz Beyefendi siz ne alırsınız A, Bir araba Şöyle son moda mesela Mercedes Yahut onda Mahkul taksitlerle bir ömür boyu öde Bize ne verelim? Deniz kenarında güzel bir daire. Renkli televizyon, fritöz, mağın koltuklar, kristal bardaklar, atlas pijamalar vesaire vesaire. Siz niçin bir şey istemiyorsunuz? Hiç önemli değil, her şey taksitle. Şimdi al, sonra öde. Bir ömür boyu, taksitle her şey. Nasıl? Anlayamadım. Sevgi? Merhamet mi? Şey... Hanımefendi siz ne dilersiniz? Rimer, ruj, muş, fondöten, krem, parfüm... ...kürk, mürk, mink saralım mı? Burada mı yersiniz? Küçük hanım buyurun arzunuz. Foto roman, dizi, aşk maşk falan filan. Öpücük, gülücük, pasta limonata, ...flört, seçmekan mekan, güzin abla... ...yoksa ben acaba... <gülüyor> Aman efendim nerelerdeydiniz? Buyurun çekleriniz, hesaplarınız, senetleriniz... Ah biliyorum tabi işleriniz hep işleriniz Yeni bir fabrikanın açılışından mı gelmekteydiniz? Yine çok astronomik olmuş bu seneki verginiz Vay iki gözüm şoför abi hoş geldin Uzun yoldan gelmişsin gözlerinden belli Mobil British Petrol Shell Rotella 20.50 Orhan abi Müslüm Baba Bergen Ferdi O nasıl söz? Ne demek ah şu geçim derdi İcabında senin efkarın Yeter be abi Burası dünya Cümbür cemaat yaşıyoruz biz burada İşte bu dünyada yaşayanlara Bir örnek Vatandaş Rıza Ben vatandaş Rıza Yaşasın memleketim. Ben memleketimi çok severim. Vergimi öderim. Alışverişimi yaparım. Alışverişimi yaptım mı mutlaka fişimi alırım. Çünkü bilirim ki ödediğim her kuruş vergi bana yol, su, elektrik olarak geri dönecektir. Ama anlayamadığım bir şey var. Oturduğum Gecekondu mahallesinin 15 senedir yolu yok. Suları akmıyor evin. ''Elektrik dersen hak getirin.'' E ne zaman dönecek bize?'' ''Ben vatandaş Rıza.'' ''15 senelik memurum Tapu Kadastro'da.'' ''En sevdiğim program Perihan Abla.'' ''Yemeklerden yalancı dolma.'' ''Gazetenin sürekli okuduğum sayfası Pehlivan Tefrikası. ''Yaşasın Fenerbahçe.'' ''Ben vatandaş Rıza.'' Hani anlarsınız ya. Burası dünya. Aklar, karalar, griler, renksizler, iş bilenler, iş bitirenler, acarlar, sakarlar. Satıyorum. Yok mu alan? Ulan hakikaten yok mu alan? Gelsin ölüse reklamlar. Çabuk yıkayın, çok yıkayın En çok siz yıkayın Yıkayın, hiç durmadan çamaşır yıkayın Kirli temiz fark etmez Yıkayın ha yıkayın Çamaşır yıkanmak içindir Bol bol yıkayın Üç su yıkayın Beş su yıkayın Çamaşırlarınızı yeni Güçlü Katkılı Parfümlü Çift etkili Süper lablı Farklı Koklu Ekstra ekonomik Politik Fanatik Geometrik Yepyeni Yeni ambalajında Ülkemizde ilk defa Özel formüllü TAKKO ile yıkayın TAKKO işte deterjan takko takko tako tako tako İşte krem Janjan jan. sizin için özel formül krem Janjan jan. bulaşıktan önce bulaşık sırasında bulaşıktan sonra Yatmadan önce yattıktan sonra ani olarak uyandığınızda yolda işte çişte plajda. Ağladığınızda, güldüğünüzde, öldüğünüzde. Kremjanjan sürün, sürün, sürün sürün sürünün. Kremjanjan durmadan kremjanjan sürün. Krem can can. Gazeteniz Kara Şeytan! Doğru haber ciddi yorum. Gazeteniz Kara Şeytan! Bol fotoğraf, geniş perspektif. Gazeteniz Kara Şeytan! Cinsel haberler, ayıp köşeler. Gazeteniz Kara Şeytan! İrtica, özel sayfa ilaveli. Gazeteniz Kara Şeytan! Gerçekçi, güvenilir, doyurucu. Yeni yazı dizisi kutuplardaki irtica kampından geliyorum. Bu pazartesi Kara Şeytan'da. Kara Şeytan! 70 araba, kırk apartman, on kat, yüz yat, kırk villa. Sadece... 9 kupona Kara şeytan işte gazeteniz Japon teknolojisi Katay ülkemizde Müzik setleri videolar televizyonlar Kompaktistler ve daha neler neler Japon teknolojisi kataya geliyor şşt, şşt, Geliyor Geliyor. Katay geliyor Katay Makul taksitlerle hepsini al 30 yılda öde Katay evinizde gerçek teknoloji Toronaga diyor ki hay Katay Anne bak üşüyorum Isınmak istiyorum Isınmak istiyorum kucağın nerede kucağın nerede nerede şefkatinden tenime bana görsünü aşabilirsin bana dinle söyleyemez Oy şey ker karım ya istemiyorum, çizgi film oynacak istemiyorum. Anne sana gidiyorum, anne sana gidiyorum. Fakat ellerim donmuş. Fakat gözlerin ölmüş Fakat sen kimsin? Anne sen kimsin? Anne neredesin? Soruyorum, soruyorum Bak anne, korkuyorum Soruyorum, soruyorum bak anne korkuyorum Soruyorum, soruyorum bak anne korkuyorum soruyorum, soruyorum bak anne korkuyorum Burası dünya, savaşlar, darbeler, direnmeler, gerillalar, cumhuriyetler, krallıklar, demokrasiler, ajanslar, presler, muhbirler, muhabirler. Şimdi haberler. Burası Patagonya'nın Sesi Radyosu, şimdi haberleri veriyoruz. Ülkemiz huzur içinde, her taraf güllük gülistanlık. Hiçbir yaramaz durum mevzu bahis değil. Kimi komşu ülkelerde savaş sürmekte ancak bundan bize ne? Bu arada iyi haber alan kaynaklara göre malum veçile dünyanın bazı bölgelerinde irtica yine gündemde. Sekiz ülkede yapılan operasyonlar neticesi ele geçirildi. Muhtelif çap ve markada tesbih ve takke. Aynı zamanda son bir haftada dünyanın yedi kıtasında toplam 3.145 kişinin çeşitli vesilelerle rica ederim demesi gerekirken... İrtica ederim dediği kaydedildi. Sanat haberlerine gelince, Uluslararası İlk Bahar Film Festivali ödülleri dün sahiplerini buldu. Festivalde birincilik ödülünü, Abdurrahman abi Sakalını Kes adlı filmiyle ünlü yönetmen Jan İlericiyan aldı. Ayrıca, Örümcek Kafalı Babamı ve Başı Kapalı Anamı Vurarak Nasıl İlerici Oldum adlı belgesel filmiyle, Tunç Taştan'a da Jüri özel ödülü verildi. En iyi Kadın Oyuncu ödülünü ise, Fahişeler Kraliçesi adlı filmindeki gerçekçi rolüyle muhalllla ne hale aldı Burası Patagonya'nın sesi radyosu haberleri dinlediniz şimdi muhtelif müzik Varsın Patagonya'nın sesi radyosu muhtelif müzik yayınını sürdürsün Biz dönelim dünyamıza Burası dünya. İşte bu dünyada yayınlanan gazeteler, mecmualar... İşte bunlardan seçme başlıklar. Yazıyor, yazıyor... Eniştem baldızımın kaynanı nasıl yoldan çıkardı? Yazıyor, yazıyor... Liselim yine aşklarını açıklıyor. Yazıyor... Kendim için bir şey istiyorsam namerdim diyen adam ne istiyor? Maradona'nın şeceresi, sülaleçinin hayat hikayesi. Yazıyor cemiyet haberleri. Bayan Şişi dün ne giymişti? Nasıl daha batılı olabiliriz? Profesör Clark Rotaryan açıklıyor. <gülüyor> Yazıyor yazıyor sekiz sütuna manşet geliyor geliyor eyvah irtica. Kara ses Kur'an kursları Elif BTS. <gülüyor> yazıyor cinsel buhranlarımızın iç yüzü yazıyor beyler yazıyor. Bütün bunları yazıyor gazeteler. Ama yazmıyor Afganistan'ı, Eritre'de, Patani'de olanı. Ama yazmıyor gazeteler, kimin eli kimin cebinde? Kimden çıkıyor tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Ama yazmıyor gazeteler, Cezayir'i, Bella'yı, uygar medeni Fransız'ın toplu mezarlarını. Ama yazmıyor gazeteler, Amerikalı silah tüccarının uluslararası bağlantılarını. Ama yazmıyor gazeteler, çağdaş köleliğin anlamını. Ama yazmıyor gazeteler, insan olmanın manasını. Dedik ki burası dünya, çok vatandaş rızalar, çok razılar var burada. İşte rızalardan bir rıza. Razı olmayıp dünyadaki konumuna yükselmek gayesiyle biraz da bakmadan topallığına karar veriyor artiz olmaya. Ya sonra? İşte bizim rıza. Namı diğer Yeşilçam'da... bir film bürosunda. Yeriniz. Hayırlı işler abi. Kim soktu bu topal pejmürde adamı içeri? Allah versin kardeşim. Ayıp ettin abi. Dinancı deriz icabı vaziyetlerinde bir maruzatımız olur olsa olsa. Ne maruzat? Şimdi abi Dandik filmin modriktörü sen misin? Anladım. Senin kim olduğunu anladım. Yapma abi birden şımartma ben garibanı. Sen belasın. Bırak dalgayı şeker abim. Dandik film burası değil mi? Burası da bundan sonra. Hele dur abi. Şimdi burası dandik film olduğuna göre... ...sen de olsan olsan... ...muradüktör Ferit Bey olabilirsin. Ferit benim de... ...muradüktörlüğüm senin uydurman. Ben prodüktörüm, prodüktör. Ya şeker abim. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Değişir mi? Yeter ulan ne istiyorsun? Herhangi bir izzet ikram vaziyetleri olmayacak mı öncelikle? <gülüyor> Olmaz olur mu olacak tabii. Birazdan Ayi izzeti çağıracağım... ...o sana ikramda bulunacak. Yorma garibi abi boşver. Öyle kuru kuruya da laflarız icabında. Ya sen ne istiyorsun? Aradığın adam ayağına geldi abi. Hangi aradığım adam? Bendeniz Rıza bitir işi. Hangi işi bitiriyorsun? Orasını dedemin zamanındaki nüfus memuruna sormalı abi. Şimdi rahmetli gitmiş nüfus memurluğuna. Soyadı kanunu çıkmış ya. Soyadı alacak fakir. Tam girmiş nüfus memurunun odasına. Dedemin amcası da orada. Bir kızmış amcası "Lın Tayır" demiş. Dedemin ismi Tayırmış. Hani anlıyor musun Şeker abim? "Lın Tayır" demiş. Arpapları biçtin mi? ...dedem genç o zamanlar ya... ...evin işlerini o görüyor... ...yok demiş dedem... ...daha biçmedim... ...bir kızmış dedesi amcama... ...koş lan demiş... ...arpa işini bitir öyle gel... ...koş bitir işi... ...bunu duyan nüfus memuru durur mu diye yapıştırmış rahmetli dedeme soyadını. Ya. Evladım Tahir demiş nüfus memuru. Madem öyle senin soyadın bundan sonra bitirişi olsun. Hadi hayırlı olsun. İşte o nedenle Bak, Şeker abim bizim soyadı bitirişi kalmış. Derken efendim... Yeter ulan yeter. Başlatma soyadından. Kızma be Şeker abim mevzuyu sen açtın biz de seni tafsilat ettik o kadar. Beni kanser etmeden söyle ne istediğini hadi. Bit tabii Şeker abim. Şimdi ben gazeteden sizin dandik filmin ilanını okudum abi. Orada diyordu ki dandik film yakında çekimlerine başlayacağı yerli Rocky filmi için oyuncu arıyor. Pat atladım geldim abi. Eee? Esi bu abi ben filmde oynayacağım. İyi ama Rocky filminde sana göre bir rol yok Aa, Bak şimdi ayıp kaydın Şeker abim Her şeye eyvallah ama bu hakarete katlanamam Yahu adam delirtme beni <gülüyor> O elindeki ne Bu mu el Öbürü lan öbürü Bu bu da el abi yoksa oradan ayak gibi mi görünüyor Beni öldürecek misin be adam Ne var elinde Koltuk değniği abi koltuk değniği Niye taşıyorsun onu Görmüyor musun bir ayağımız yok topalız abi Yapma ya sahi mi Demek topalsın ve filmde oynamak istiyorsun. Ama bu filmde herhangi bir topal figürana ihtiyaç yok. Hadi bakalım güle güle. Hadi canım. Hadi. Bak sen şeker abim Ferit Bey muhteremleri. Birincisi ben figüran değilim. İkincisi topal olmam bir şey değiştirmez. Ben bu filmde Rocky oynamaya geldim abi. Rocky. <gülüyor> Hayır ben yanılmam sen gerçekten belasın Hakiki bela e, Bak bu ismi tuttum abi takma isim olsun Başrol diyeyim ya şöyle çekici bir isim e, Rıza Bela Kıyak değil mi Defol lan defol hadi o, o, Niye ki abi Rocky'yi oynamaya geldim ben Ulan sen Rocky'yi tanıyor musun Tabi tanıyorum Nereden tanıyorsun ha Nereden tanıyorsun e, Balıkesir'den Nereden e, Balıkesir ikinci ikmal taburu dördüncü bölükten Beraber askerdik canım abim Bana bak bana bak Kışma abim seninki ya Nereden tanırım ben Rocky? Ancak filmlerinden abi. Ama günahımı alma abi. Her filmini üçer kere seyretmişimdir icabı vaziyetlerinde. Senin anlayacağın rolüme hazırım şeker abim. Ne rolü ne ulan? O filmleri üçer kere de ben seyrettim. Ama orada değil sana benzeyen... ...seni andıran bir kişi bile yoktu ulan. <gülüyor> Yanlışına kurban olduğumun abisi. Hem Rocky filmini seyrediyorsun... ...hem roldeki Sylvester abimle olan... ...şaşırtıcı benzerliğimi gözden kaçırabiliyorsun. De! Kime ne dedin ne, ne dedin? Rockya e şeker abim Rockya. E. ...ben buraya Rocky rolünü oynamaya geldim. Ha, şimdi gebereceğim. Oğlum sen hangi Rocky filminden bahsediyorsun? Soruya bak abim. Hangi Rocky olacak? Elbette boksör Rocky, boksör. Hani var ya... ...Ağır Dünya Boks Şampiyonunun... ...hayatını anlatan film. Hani rakiplerini mahveden adam var ya abi. Sylvester Stallone. İşte ben o rolü oynayacağım abi. Bendeniz yerli Rocky... ...Rıza Bitir işi. Pardon, pardon. Rıza Bela. Da, hayır, hayır. Sen bela değilsin sen bela olamazsın sen sen sen bir imtihansın seninle imtihan ediliyorum Bırak şimdi canım abim ya gördün çakı gibi delikanlıyı hoşafın ya eridi icabı vaziyetlerinde Ulan ha. yerden bitme ulan yarım sen nereyle Rocky'yi oynamayı düşünebilirsin manyak mısın ulan sen Hani ulan sende o vücut okumadın mı ilanımızı ha ne yazmışız ya? Bak bir doksan boy yüz kilo muhteviyat Hani ulan sen de bunlara Cüneyt abi bile beğenmedik ulan bu rol için. Hadi ulan hadi ha. Lütfen sakin tecerlediniz şeker abim. E ee, 1.90 boy istiyorsunuz. Ben de boy 1.60. Topu topu 30 santimcik bir fark abim. 100 kilo muhteviyat istiyorsunuz. Ben de muhteviyat 50 kilo. Yani önemli bir fark yok icabında. Başka canım abim. Ulan hepsini bir tarafa bıraktım. Hepsinden geçtim. Sen topalsın ulan, topal. Topaldan boksör olur mu? Topaldan Rocky olur mu? Olmaz mı canım abi? Niye olmuyor? Bu dünyada yalancı düzenbazdan politikacı, muhbirden gazeteci, fahişeden sanatçı, Allahsızlar romancı, Ayyaş'tan şair, faizciden komprator, eserkeşten müzisyen, senin gibi sahtegardan prodüktör oluyor da benden niye Rocky olmuyor lan? sen lan yorma! <Gülüyor> Ama sen haklısın Ferit Parlak abim Bizden biz koyunlardan bir numara olmaz Kusuruna kalma vaktini aldım Kal sağlıcakla canım abim evet. Dur dur şey yani aslında biz Ulan Rıza <gülüyor> Ulan topal Rıza <gülüyor> Sevdim ulan seni Gel bakayım gel gel ulan Rıza Gel oğlum gel seni Rocky yapayım Bizim Rıza böyle başladı maytap geçmeye dünyayla Biz de bir yandan dünyaya bir yandan da Rıza'ya diyorduk merhaba Merhaba Rıza Merhaba abi Senin hayatın var gündemimizde Rıza Gidişin abi be bizim hayattan ne olur ki Öyle deme Rıza sen tipik bir vatandaşsın Türünün ortalama bir örneği Evet sonra abi İstersen biraz geriye dönelim Rıza Ne kadar geri abi Doğduğun güne Rıza Ciddi misin abi Evet Rıza Doğduğum güne ee, Sen Fener'i bilir misin abi? Fenerbahçiyim Yok abi Fener semtini <gülüyor> Halici O güzelim kokuyu İğri büğrü sokakları İnsanların gündüzleri fabrikada çalıştığı Geceleri ahşap evlerde Olmayan geleceklerine ait Hayaller kurdukları Fener'i Orada doğdum abi Sıradan bir doğum vakası Rahmetli babam Vakti zamanında göçmüş gelmiş Elazığ'dan Fenere Tütün fabrikasında çalışırmış. Anam dersen temizliğe gidermiş başka sentlerde iyi evlere. Karizmatik bir kültürün çocuğusun Rıza. <gülüyor> Öyleyimdir abi. Sonra uzatmayalım. Fener Hastanesi'nde bir Eylül gecesi viyaklayarak basmışım adımımı toprağa. Ne var ki babam pek sevilmemiş benim gelişime. O niye Rıza? Ee, sofraya bir boğaz daha ekleniyor abi. Kolay mı? Kolay Rıza. Bu millet tek yürek tek bilektir. Kurtarırız sizi oradan Rıza. Vaktiyle kurtarmışlar abi. Kurtarılmış bölge olmuş bizim Fener. Ama değişmemiş bir şey. Politikleşme Rıza. Devam et. Neticede abi... ...babam çıkarmış anam hastaneden... ...ben de anamın kucağında... ...ver elini Fener'deki virane... Ee? ...derken efendim... Geliyor mu ulan kadın? E, geliyor herhal, gelebildiğimiz kadarından ha, Mızlanma ulan kadın mızlanma Evde var dört tane, al sana beşinci Sanki çarbika ağasıyım ben he mi? Neden? Konuşma ulan kadın, konuşma hadi yürü, yürü Ben sanki duruyorum, yürüyorum işte Bucağımda sabi var, bilmemin. Bilirim, sabiymiş. Aşkıya olur ancak ne oğlun. Hıh, babası sensin herhal. Lan kadın, lan kadın. Bana aşkıya mı dedin? Yok, demedim. Peki, ne dedin? Hiç, hiçbir şey dimedim. Dedim kaderim, kaderime diyorum sade. Ne var kadın kaderinde? Nasılsın da, nasılsın, hazalım. Kadın. Ne? Gel şu bebeği, camiye bırakalım. Öh. O niye yalan herif? <gülüyor> Bak eh, ben bakamam beşinciye Bırakılık camiye olsun gitsin Birmeen Bir de ne birmeen Allah, Allah ne bağırıyorsun be Maskara ettin beni aleme ha, Yani mi anladın herif Odumuzu, ocağımızı, sapımızı, sabanımızı Bırakıp geldiğimizden beri maskara olmuşuz Burada birme mi? Niye, niye maskara olmuşuz lan? Çalışıyorum işte! He, çalışıyorsun ama... ...bir bebeğe bakmaktan acısın. Lan kadın yürü, yürü, ulan kadın yürü, yürü! <gülüyor> Benim tepeme attırma, yürü! Ay. Evde kara beyaz televizyon bile var? Yakında alacağız mı da alacağız? E inşallah ne olacak? E, ben televizyon ne istemiyorum? Ben bebemi istiyorum. Lan kadın, kucağında ya bebem? E, camiye bırak ah diyordun Dedik de geçti kadın dedik Dedik de geçti hadi yürü, yürü, yürü. Sen böyle değildin herif Ne olmuş bana Sen köyde beş vakit namazını kılardın Buran neydi hemi. emin Vakit mi kalıyor namaza kadın Çalışmaktan Altı çop altı boğaza bakmaktan Aha yedi oldu baksana Bize ne oldu herif Ne olmuş bize kadın Biz niye değiştik be herif Değiştik mi be kadın ne Değiştik ya Hani benim örtüm Hani senin namazın Hani yemekten sonra duamız Hani şükrümüz Rabbimize Hani peçik de olsa güler yüzümüz Hani köyümüz Hani hastamıza ölümüze gelen hısımlarımız Hani toprak mescidimiz Hani bizi seven çocuklarımız hey, Bu nasıl dünya be herif, Bu nasıl dünya Ben ne bilen be kadın Şey burası şehir Burası soğur Burada çok çok çalışacağın çok kazanmak için Burada Alentrink var Burada televizyon var Burada Kocaman kocaman apartmanlar var Burada Gelecek var kadın <gülüyor> Yok herif yok Burada bir şey yok Köyümüze dönen herif Ulan kadın beni cebellendirme yürü <gülüyor> <gülüyor> Yürü yok Ulan işte. kadın yürü <gülüyor> <gülüyor> Şu eskiğanın adını bir koyak Çakırcılı Mehmet efek. Lan ne diyorsun be kadın? E sen Sabi'ye eşkıya diyorsun, ben de sana eşkıya ismi diyorum. Ha, öbür veletlerin adları neydi? E köyde doğanlar Abdurrahman, Mustafa, Fatma... ...burada şehirde doğanlar Kaya, Tunç... ...hah, istersem bunu da taş koyak. Ha, lan kadın, dellendirme kadın, biliyorum ki... ...o koyduğumuz isimler, şehir isimleri... ...mecburen koymuşuz ki, büyüyünce... ...bir rahat etsinler diye. Ama buna karışmayacan herif, bunu ben koyacağım. Koyamazsın kadın. Koyarım, koydum bile. Bir rahmetli babanın ismi, Rıza. Olmaz kadın. Gel, Bora koyak. Ya da bir rüzgar olsun. Yok, onun adı Rıza. Rıza, yavru. Ha, büyüdüğünde görürsün, nasıl kızacak sana. Bu ismi koydun diye. Hiç bile. O büyümeden gidecek. Nereye kadın? Dağ. Dağ mı? O niye lan kadın? Eşkıya dedin ya, eşkıya dağda yaşar herhal. Ah, Taktın be kadını eşkıyaya, taktın yani. <gülüyor> eşkıya dedikse, şehir eşkıyası dedik. Mülüten, mülüten. Harry. Ne? Rıza yok, tak mı? Olmaz. Büyük adam olsun be Olursa ancak bölücü bir de aylıkçı eşkıya olur. Ah. Okumasın masmara temiz eşkıya olsun be kadın töbe töbe ona nasıl okul be herif ha, lan kadın yürü yer olan kadın yeri ah kaderi mah kaderi hoş geldin eşkıya oğlum dedik ki burası dünya ve bu dünyadan bir garip rüza burası dünya Cümbür cemaat, yaşıyoruz biz burada Burası dünya, ne alırdınız acaba? İster miydiniz şöyle dallaslı, asparagaslı bir rüya? Veya size arsız kediler verelim Asfaltlar, ergenler, kentiler, soytarılar, soylular Sorgucular, sorgular, sorguçlular Zayıflar, katiller, gerilleler, anneler, evlatlar, piçler, geçkinler, komşular, muhabbetler ikindiler, çaylar, ölüler, cinayetler, slideler, renkler, infrarujlar, silikadentli macunlar, maaşlar, hesaplar, Aybaşılar, başılar, ay sonular, stresler, migrenler, sekteler, spazmlar, evlenmeler. Evlenememeler Çocuklar, okullar, kalemler, silgiler, atlaslar, tarihler Sümerler, firikler, avarlar, gotlar, vizgotlar Viziteler, doktorlar, ameliyatlar, kanserler Tatiller, seyahatler, denizler, bikiniler, defileler Askerler, savaşlar Vah yazıklar, ölüler, hesaplar Otobüsler, tramvaylar, trenler, tüp geçitler, üst geçitler Müzik Duvarlar, yazılar, kahrolsunlar, filanlar Zamanlar, parmaklıklar, unutulanlar, hayatlar Müzik Salla başlar, alma açlar, sıkma başlar, çatık kaçlar Sallar sandallar, gemiler, çamaşırlar, deterjanlar, mandallar Tırlar, filolar, sigaralar, biskiler eroinler, esrarlar Camiler, mahyalar, ramazanlar, pideler, kandiller, simitler Cumalar, namazlar, şık beyler, kravatlar, şapkalar mevlitler kırklar, kırk ikindiler, yatırlar, çapıtlar Kalpler, karanlıklar, hasretler, umutlar, sevdalar, hizmetler, rızalar, kardeşler, hicretler, hicretler. Burası dünya. Cümür cemaat yaşıyoruz biz burada. Burası dünya abiler. Anne bak üşüyorum ısınmak istiyorum ısınmak istiyorum kucağımla anne, nerede kucağımla anne, nerede nerede şevkatinden tenime bu yadırlar bu yapma Kuşlar bu haylon bebekler Bu yalançı memeler Bu yalançı memeler Düşünme bir daha görüyorum Üstümde çiçekler Anne bak Ölüyorum Anne anne Bir varmış Beş yokmuş Zümrüdü Anka kuşu Kaf uçtu Küçük şehzade Yedi gün meyveli, yedi gün gece Mis süt kokan nefesi Aradı durdu prensesi İyi kalpli iki peri Oyaladı kötü kalpli O kocaman devi İyi kalpli iki peri Oyalarken kötü devi oriental oya peri Beyoğlu'nda gül pavyonda Başlamıştı icrai i zenaata Vazgetül mastika Yaşlı ve iyi kral, emir sırtlarında satmakla meşguldüğü dubleks daireler Araplara. Ama prensesin ayağına olmayınca baloda düşürdüğü Sümerbank Kundura, o zaman dedi tatlı tatlı tatlı ses ayağında Kundura. Yama ne nol çekti? Prens prensesi nasıl alacaktı? Araplar beğenmezse daireleri, banker, pako ne yap çekti? Prens prenses yerine baba, annesini mi çekti? Çekti ve caktı. Prensin arkadaşlarının adı... Anka kuşu Kaf uçtu Evvel Eylül içinde Gece arasını az gece Tam o sırada Düşmez mi gökten üç elma İkisi yarma Biri Amasya O gün bugün Prens çarşamba pazarında Tahta tezgahında Satar durur Üç elma Rıza'nın babası ise Aynı pazarda satıyordu lahana. Rıza'nın babası geçim derdindeydi. Kalbur ise saman içindeydi. Tam o sırada Alaaddin lamba işine el attı. Piyasa oynaktı. Cin marka lambalar kapışılacaktı. Ne Edison ne Tekren Kim alırdı gavur malını Alaaddin'in lambaları dururken Kurbağa üç kez Vak vak etti Peri padişahı Kaftana selam etti Ben diyeyim beş gün Siz bir şey demeyin Ülkeye bir atlı geldi Kır bir ata binmişti Herkes bir köşeye sinmişti Ve kır atlı Tepeden gözlü Amerikalı gidip Alaaddin'e vurdu. Alaaddin vurulmuştu. Çok uluslu kır atlı tepe göz, Edison ejderhası ülkeye yeni bir lamba fabrikası bağışlayacaktı. İşte bizim Rıza o fabrikada işçi olarak çalışacaktı. Ama Rıza daha ufacıktı, topat çevirecekti, top oynayacaktı. Oysa Periler Padişahının iki haberi onu haklayacaktı. Her şey iyi de bu masalın bu kasette işine. Arkadaş, sabah kaçta kalkıyorsun, öyle mi, o saatte mi, akşam kaçta yatıyorsun, ciddi misin arkadaş, seni geçen gece sütünü içmeden yatarken görenler var, yalan mı arkadaş, üstelik geçen sabahta kahvaltıyı protesto ederek yumurta yememişsin, niye kaşınıyorsun kardeşim, burası özgürlükler ülkesi Patagonya, arkadaş, utanma arlanma yok mu sende, Hı? Ne hafta televizyonda yayınlanan bir vatandaşın 24 saati programına ters düşebilirsin? Ruhundaki bu isyancı düşüncenin kökeni nereden besleniyor? Dış kaynaklı bir müzik mi? <gülüyor> Milisinde kampların mı var lan? Kampçı! <gülüyor> olmaz arkadaş! Bizi külah değiştirme eylemine mecbur etme! Niye? Çünkü Ali'nin külahı veliye olmaz! Ali'nin külahı en güzel Ali'de iyi durur! Üstelik bu renk sizi iyi açıyor. Gerekirse saklayın. İcab ederse... ...artanından bir fers diktirirsiniz. Lakin... ...beni sinirlendirmeyin. Kurallara oyun. Uyumsuzluk yapmayın. Adam aldatmayın. Vaziyet kritik arkadaşım. Burada geçiş dönemi yaşıyoruz değil mi? Hayır. Biraz anlayış olur adamda. Yok arkadaş. Bu işin lamıcımı yok. Hem... Kulağıma gelenlere bakılırsa... ...bazı programlarda televizyonu kapatma gafletini gösterebiliyormuşsun. Üstüne üstlük... ...evine televizyon almayanlar bile varmış aranızda. Niçin kaşınıyorsunuz? Oradaki her programın bir felsefesi var, değil mi? Dök döke arkadaş! Dök döke! Dik dük bakma! Dik dik bakma! Hem arkadaş... ...illa birini kurtaracaksan... ...yani... Kafayı kurtarmaya takmışsan, asıyı kurtar. Bak, adamlar 16 yıldır çeşitli vesilelerle kurtarıyorlar garip kuzu. Sen de kurtar, senin de payın bulunsun. Belki Oscar size çıkar. Bugünden tez yok, bu kafa değişecek. Hangi gazete en çok satıyor, onu oku. Bu kadar adam okuduğuna göre bir şey var demek ki. Yani, bu kadar adam mi be? Değil tabii, sen de oku. Okut veyahut bak, baktır. Neyse. Sözün kısası Kurallara uyacaksın arkadaş Yoksa dayanırım Viyana kapılarına Vururum Viyana'nın kapısını Sorarım Tabii gayet gibi. Tık tık tık tık Pardon Madame Viyana evdeler mi? Öyle mi Elizabeth? Demek Konken arkadaşlarıyla Haçlı Seferine iştirak ettiler Siz nasılsınız Matmazelisabel? Vaziyet hala Bulgar Bulgar mı? Hayır ...ben hala acıların çocuğuyum. Evet, Matvazet Elizabeth. Bence de vatan yahut silistre. Pardon, nasıl? Silifjenin yoğurduyla mi turistleri heba ettik? Bursa kılıç kalkan olaraktan. Fakat tabii ki yeşilli sebep... ...ormanı korurken... ...kriz entelektüellerimiz... az vermiş... ...Bodrum, Bodrum. Hayır, ben yoktum. Sağdan sola bir Mısır tanrısı takdir edersiniz ki... va. Yukarıdan aşağı medeniyet tanrıları, evet, işte yaz. Stray, Madonna, para, köprü baraj sepetleri nükleer başlık füzeleri, hisseleri gibi gibi gibi. Hı. Ama her şeye rağmen ilk seni sevmeyen ölsün gene de. Farkındayım. El lahmacun acılı dolap dere sırtlarından, gariplerin sırtına kader, kader Köz sesleri, mehteran. Eminönü Aksaray Beşiktaş Emirgan Buradan mı kalkıyor? Öyle mi? Kalktı mı? Dolmuş mu kalktı? Dolmuşçuluk mu? Dolmamışlar yok mu? Peki en kahraman kim? Hala vegan mı? Şarkılardan fal tuttuk Dağ başı duman duman Sakarya Atabazarı filan vaziyetleri Minis miyiz? Pardon ama biz kimiz? Efendim güle güle sizi yine bekleriz. Buyurun paltonuz, şapkanız, şemsiyeniz, küçük kirli evrakınız, hanlarınız, hamamlarınız, saunalarınız, sıhhi banyolarınız, masaj, parafin, kokain, sair alışkanlıklarınız. Bizden size küçük bir hediye, 10 miligram diyazem uyumanız için. Kasılınca kaslarınız, yatmadan önce alınız. Beyefendi iyi günler. Şu yapma çiçekler, şu naylon güller unutmayın burada. ...bordrolar, senetler... ...taksitler, sepetler, çekler... ...ticileriniz ve cinleriniz... ...her ay başında... ...tepenize gelecekler... ...hanımefendi... ...yine bekleriz sizi... ...aman ojeniz bozulmasın... ...yıkamayın tuvaletten sonra ellerinizi... ...astragam kürkünüz... ...fil dişi dişleriniz... ...küçük kahkahalar atarak siz de gidiniz... ...küçük hanım mutlu günler... ...sağdan gidiniz... ...sizi bekliyor... İyi bekliyor prensler. Küçük gülücükler, hafif flörtler. Sağdan gidiniz lütfen. Sağdan gidiniz. Hatta belki cüzdan bile bulabilirsiniz. Lahmacun, havai fişek, naylon fatura. Duvar, kara sevda, bakkal kasap, kasatura. Bakkal, markete, kıvırcık salata, ete. Süt tozu, süte, üç kağıt, ahte karşı. Şarkılar... O yanamlar, vah yandımlar, meyhaneler, kadehler, sarhoşlar, kaldırımlar. İlerleyelim beyler, gerilere doğru. Çağdaş, mutlu, umutlu, huzur dolu. Yolumuz uygar insanlar yolu. İlerleyelim beyler, ön kapıdan sadece mahlul gaziler iner ve biner. Burası dünya abiyler. <Gülüyor>